her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. O, hanginizin daha güzel amel edeceğini imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, azizdir, gafurdur. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan ve her türlü günahı mağfiret edendir. O ki, yedi kat göğü, tabaka tabaka birbiriyle uyumlu olarak yaratmıştır. Rahman olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Hadi gözünü çevir de bir bak, bir çatlaklık, bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir bak. Gözün aradığı bozukluğu bulmaktan aciz ve bitkin bir halde sana dönecektir. Andolsun ki biz dünya semasını kandillerle, yıldızlarla süsledik. Onları gökteki gayb haberlerini dinlemek isteyen şeytanlar için atılacak taşlar yaptık ve o şeytanlara kıyamet günü alevli ateş azabını hazırladık. Zira Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. O ne kötü varılacak yerdir. Onlar oraya atıldıkları zaman onun öfkeli uğultusunu işitirler. Çünkü o kaynıyordur. Cehennem neredeyse öfkesinden patlayacak gibidir. Her ne zaman oraya bir topluluk atılsa, cehennemin bekçileri onlara, ''Size bugüne ulaşacağınızı haber veren bir uyarıcı gelmedi mi?'' diye sorarlar. Onlar da derler ki, ''Evet.'' Andolsun bize bugüne ulaşacağımızı haber veren bir uyarıcı geldi. Fakat biz onu yalanladık ve Allah'ın hiçbir şey indirdiği yok. Siz ancak büyük bir dalalet içindesiniz dedik. Yine şöyle derler. Eğer biz onlara kulak vermiş veya Allah'ın afaktaki ya da enfüsteki ayetlerini düşünüp akletmiş olsaydık, Şimdi şu alevli ateşin halkı arasında bulunmazdık. Böylece günahlarını itiraf ederler. Artık Allah'ın rahmetinden uzak olsun o alevli ateşin halkı. Fakat gıyaben Rablerinden haşyet duyanlara gelince, o gün onlar için geniş bir mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü ister gizleyin veya... İster açığa vurun fark etmez. Çünkü Allah göğüslerin içinde gizli olanı dahi en ince ayrıntısına kadar bilendir. Hiç yaratan yarattığını bilmez mi? O latiftir, habirdir. Her şeye nuruyla tecelli eden, lütufta bulunan ve her şeyden, herkesten haberdar olandır. O Yeryüzünü size boyun eğdirendir. Şu halde onun omuzları üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Ve unutmayın ki sonunda kabirlerden diriliş ve dönüş ancak O'nadır. Gökte olan Allah'ın sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Kıyamet günü bir de bakarsınız ki O yer, büyük bir sarsıntıyla sarsılır. Yahut gökte olan Allah'ın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? İşte bu uyarı ve tehdidimin ne demek olduğunu yakında bilip anlayacaksınız. Andolsun ki onlardan öncekiler de uyarılarımı yalanladılar. Ama beni inkar etmenin sonucu nasılmış gördüler. Onlar üstlerinde kanatlarını aça kapata uçan kuşları görmediler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Muhakkak ki O her şeyi her şey ile görendir. Yahut Rahman olan Allah'a karşı şu size yardım edecek ordunuz, taraftarlarınız hani kimlerdir? Hayır. Hayır. Onlar kimseyi bulamazlar. Çünkü kafirler ancak bir aldanma içindedirler. Yahut Allah size verdiği rızkını kesiverse size rızık verebilecek olan kimdir? Hayır, onlar kimseyi yine bulamazlar. Ama onlar azgınlık ve nefrette direnip durmaktadırlar. Şimdi düşünün bakalım, yüzüstü yere kapanarak sürünen mi, gideceği yere varıp hidayete erer, yoksa sırat-ı mustakimde, dost doğru bir yolda dimdik ve düzgün yürüyen mi? Resulüm, de ki, sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltan O'dur. Kıyamet günündeyse Hepiniz O'nun huzurunda toplanacaksınız. Onlar bir de eğer doğru söyleyenlerden iseniz söyleyin bakalım bu vaat ettiğiniz kıyamet ne zaman gerçekleşecek derler. De ki o bilgi ancak Allah'ın katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Ama o kıyameti yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir, ümitsizce kararır ve kendilerine, işte sizin alay ederek acele gelmesini isteyip durduğunuz gün budur denilir. Resulüm, de ki, hiç düşündünüz mü Allah beni ve beraberimdekileri sizin istediğiniz gibi helak edip hepimizi öldürse veya öyle yapmayıp da bize rahmet edip Ecelimizi ertelese bile, o gün kafirleri elen verici, iç yakan bir azaptan kurtaracak kimdir? De ki, O Rahman olan Allah'tır. Biz O'na iman ettik ve yalnızca O'na tevekkül ettik. Artık kimin apaçık bir dalalet içinde olduğunu yakında bilip anlayacaksınız. De ki, hiç düşündünüz mü? Eğer Allah sizin yaşam kaynağınız olan suyunuzu tamamen yerin dibine çekiverse artık size kim bir su kaynağı getirebilir? Elbette ki sadece Rahman olan Allah. O halde nasıl ona şirk koşarsınız? Kalem Suresi Mekke'den nazil olmuştur. 52 ayettir. Rahman ve Rahim olan Rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. Nun. Kaleme ve onunla satır satır yazılan bu ayetlere andolsun ki Resulüm, sen Rabbinin nübüvvet ve vahiy nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Şüphesiz ki senin için bizim katımızda elbette kesintisiz bir mükafat vardır. Muhakkak ki sen, Rabbinin isimlerinin üzerinde tecelli etmesiyle elbette azim ve yüce bir ahlak üzeresin. Yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Hanginizin fitneye tutulmuş bir mecnun olduğunu. Muhakkak ki senin Rabbin, Evet o yolundan sapanı en iyi bilendir. Yine o hidayette olanı da en iyi bilendir. O halde sen hakkı yalanlayan inkarcılara boyun eğme. Onlar arzu ederler ki sen onlara taviz verip yumuşak davranasın. Böylece onlar da sana taviz verip yumuşak davransınlar. Resulüm sen Şunların hiçbirine itaat etme. Yalan yere çokça yemin edip duran aşağılık, insanları arkasından dedikodu yaparak çekiştiren, hep söz taşıyan, hayra mani olan, haddi aşan, günahkar, kaba ve saygısız, bütün bunlardan sonra bir de insanlığından yüz çevirmiş kimselere, ''Mal ve oğulları vardır'' diye boyun eğme. Kendisine ayetlerimiz okunduğu zaman o, ''Bunlar öncekilerin masallarıdır'' der. Biz yakında onun burnunu yere sürteceğiz de, onun kibrini kırıp onu rezil edeceğiz. Şüphesiz biz bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi, bu Mekkelilere de bela verdik. Hani, o bahçe sahipleri sabah olunca mahsulleri hasat edeceklerine yemin etmişlerdi. Bunu söylerken onlar istisna da yapmıyor, inşallah Allah izin verirse demiyorlardı. Fakat onlar uyurlarken Rabbinden bir sarsıcı bela o bahçeyi verdi. Böylece sabaha kadar bahçe altı üstüne getirilerek kapkara kesildi. Nihayet sabah olunca onlar, ''Eğer mahsulünüzü hasat edecekseniz ekininizin başına erkenden gidin.'' diye birbirlerine seslendiler. Derken onlar kendi aralarında, ''Bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın.'' diye fısıldaşarak yürüdüler. Yoksullara yardım etmeye güçleri yettiği halde, onları kendi mallarından mahrum etmek üzere, Erkenden gittiler. Fakat o bahçeyi gördüklerinde gözlerine inanamadılar ve ''Mutlaka biz yolumuzu şaşırmış olmalıyız. Bu bizim bahçemiz olamaz.'' dediler. Bahçenin kendi bahçeleri olduğunu anladıklarında ''Hayır, biz yoksulları kendi mallarımızdan mahrum etmek istediğimiz için asıl biz mahrum bırakılmışız.'' dediler. İçlerinden en makul olanı şöyle dedi. Ben size keşke Rabbinizi tesbih etseydiniz demedim mi? Onlar da subhan olan Rabbimizi tesbih ederiz. Doğrusu biz yoksulları kendi mallarımızdan mahrum etmekle zalimlerden olmuşuz dediler. Bunun ardından bir kısmı bir kısmını kınamaya başladı. Sonunda... Şöyle dediler. Yazıklar olsun bize. Gerçekten biz Rabbimizin bizi nimetlendirdiğinden gafil olan azgın kimselermişiz. Belki Rabbimiz bize bunun yerine bundan daha hayırlısını verir. Çünkü biz artık Rabbimize yönelerek rızasını isteyen ve yalnız ona rağbet edenleriz dediler. İşte Yoksulları mahrum bırakanların azabı böyledir. Ahiret azabı ise elbette daha büyük ve süreklidir. Ne olurdu ölüm gelip çatmadan bunu anlayabilselerdi? Muhakkak ki muttakiler, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için Rableri katında naim cennetleri vardır. Biz hiç, Allah'a teslim olan Müslümanları nefsinin hevasına uyan mücrimlerle bir tutar mıyız? Size ne oluyor? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin Allah'ın gönderdikleri dışında bir kitabınız var da bu yanlış hükümleri ondan mı okuyorsunuz? Onda muhakkak ki kendiniz için hayırlı görüp istediğiniz ve beğendiğiniz her şey sizindir diye mi yazılı? Yoksa siz, ne hükmederseniz mutlaka sizindir diye tarafımızdan verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli bizden bir ahit mi aldınız? Resulüm, sor onlara, bu iddiayı onların hangisi savunacak? Yoksa onların Allah'a şirk koştukları başka hüküm sahibi ilahları mı var? Eğer bu iddialarında doğru kimseler ise, hadi Allah'a şirk koştukları ilahlarını getirsinler. Hesaba çekilecekleri o kıyamet günü, bacaklar sıvanır, onlar secde etmeye hazırlanır ve secdeye davet edilirler. Fakat dünyada Allah'ın hükmünü kabul etmeyip ona secde etmedikleri için o gün de secde etmeye güç yetiremezler. O gün onların gözleri, Rablerinin azameti karşısında öne düşmüş, kendilerini de zillet kaplamıştır. O gün onların secde edememelerinin sebebi, onlar dünyada sağlam iken secdeye davet ediliyorlardı. Fakat secde etmiyorlardı. Resulüm, sen bu sözü, Kur'an'ı yalan sayan kimseyi bana bırak.'' Biz onları bilemeyecekleri bir yerden tedrici olarak yavaş yavaş hak ettikleri azaba yaklaştıracağız. Ben onlara mühlet veriyorum. Muhakkak ki benim onlara mal ve servet vererek azgınlıklarına müsaade edip kurduğum tuzağım çok sağlamdır. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar Ağır bir borç yükünün altında mı eziliyorlar? Yahut, Gaybın bilgisi, Onların yanında da, Onlar mı hükümleri istedikleri gibi yazıyorlar? Sen, Rabbinin hükmünü sabırla bekle, Ve balık sahibi, Yunus gibi olma. Hani o, Pişmanlık içinde, içi yanarak, Rabbine yalvarıp nida etmişti. Şayet, Rabbinden ona, tövbe edip mağfiret dileme nimeti gibi büyük bir nimet yetişmiş olmasaydı, o mutlaka kınanmış bir halde ıssız bir yere atılacaktı. Fakat Rabbi onu kavmine Resul olarak göndermek için bir daha seçti ve onu salihlerden kıldı. Resulüm, o kafirler insanlar için bir öğüt ve hatırlatma olan bu zikri işittikleri zaman hasetlerinden neredeyse seni gözleriyle devirecekler ve senin için hiç şüphe yok ki kesinlikle o bir mecnundur diyorlar. Oysa bu Kur'an, alemlerde yaratılmış her bir varlık için ancak bir zikir, Allah'ın kendini tanıttığı ayrıca,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 Hak ve gerçekleşecek olan, nedir o hak ve gerçekleşecek olan? Hak ve gerçekleşecek olan kıyametin ne olduğunu sen biliyor musun? Semud ve Aad kavimleri de Kari'ayı, dehşeti her yanı saran kıyamet gününü yalanladılar. Semud kavmi, azgınlıkları sebebiyle tahammülü imkansız tek bir sayhayla helak edildi. Aad kavmi ise uğultulu, dehşetli bir kasırgayla helak edildi. Allah o kasırgayı ardı ardına yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki eğer sen orada olsaydın o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi havada savrulduktan sonra oracıkta yere serilmiş bir halde görürdün. Şimdi... Onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? Firavun, onlardan öncekiler ve alt üst olan şehirlerin halkı olan Lut kavmi de hep o şirk günahıyla huzurumuza geldiler. Böylece Rablerinin rasullerine ve onlarla gönderilen ayetlerine ahsi oldular. Bunun üzerine Allah da onları şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakalayıverdi. Şüphesiz, Nuh zamanında da her tarafı su bastığında, biz sizi akıp giden gemide taşıdık. Biz onu sizin için bir zikir, ibret ve öğüt yapalım ve hakkı belleyip kavrayabilen kulaklar onu belleyip kavrasın diye böyle yaptık. Sura tek bir üfleyişle üflendiği zaman, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp, tek bir çarpmayla paramparça edilip, darmadağın olduğu zaman, işte o gün, büyük bir vakıa olan kıyamet vuku bulur. Gökyüzü yarılır ve artık o gün, o da çökmeye yüz tutar. Melekler onun etrafındadır. O gün, Rabbinin arşını, onların üstünde olan sekiz melek taşır. O gün, Hesap için Rabbinize arz olunursunuz. Size ait hiçbir sır gizli kalmaz. Her şey ortaya dökülür. İşte o vakit, amel kitabı sağ tarafından verilen, sevinçle der ki, alın kitabımı okuyun. Çünkü ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Artık o razı olacağı bir hayat içindedir. Yüce bir cennette ki o cennetin meyveleri o kadar güzel ve büyüktür ki dallarından sarkmıştır. Onlara orada, geçmiş günlerde dünyada işlediğiniz salih ve güzel amellerinize karşılık afiyetle yiyin için denir. Amel kitabı sol tarafından verilense ah çekerek der ki yazıklar olsun bana. Keşke kitabım verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim. Keşke o, ölüm, mutlak bir yok oluşla işimi bitirmiş olsaydı. Malım bana hiçbir fayda sağlamadı. Dünyadaki saltanatım da benden ayrılıp yok olup gitti. Sonra Allah görevli meleklere buyurur. Onu yakalayın ve bağlayın. Sonra onu cehenneme atın. Sonra da onu yetmiş arşın uzunluğunda bir zincire vurun. Çünkü o dünyadayken azim, anlaşılamayacak kadar azamete ve büyüklüğe sahip olan Allah'a iman etmiyordu. Yoksulu doyurmuyor ve doyurmaya da teşvik etmiyordu. Bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur. Yiyeceği de kanlı irinden başkası değildir. Onu Allah'a karşı bile bile şirk ve küfür olarak hata işleyenlerden başkası yemez. Dikkat edin! Gördüğünüz ve göremediğiniz her şeye yemin ederim ki, muhakkak ki bu Kur'an Allah'ın katında ikrama nail olmuş, kerim bir Rasule vahyedilen Allah'ın sözüdür. O, bir şair sözü değildir ne de az iman ediyorsunuz. O bir kahin sözü de değildir. Ne de az tezekkür ederek düşünüp anlıyorsunuz. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Eğer o resul bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı elbette onu kudretimizle kız kıvrak yakalardık. Sonra da onun can damarını koparır, onu yaşatmazdık. Sizden hiçbir kimse de buna mani olamazdı. Muhakkak ki bu Kur'an ancak muttakiler, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için bir zikir, öğüt ve nasihattir. Şüphesiz biz içinizden Kur'an'ı yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz. Hiç şüphesiz o kıyamet günü kafirler için mutlaka bir hasret ve pişmanlık sebebidir. Ve muhakkak ki o hak olan kesin bir gerçektir. O halde azim olan Rabbinin ismiyle el esmaül hüsnasıyla Subhan Rabbiyal Azim diyerek onu tesbih et. Meâric suresi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 O'na engel olabilecek hiç kimse yoktur. O, semaya yükselen basamakların sahibi Allah'tandır. Melekler ve ruh O'na, miktarı dünya senesiyle elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkar. Resulüm, şimdi sen güzel bir sabırla müşriklerin söylediklerine ve yaptıklarına sabret. Doğrusu onlar o başlarına gelecek kıyameti uzak görüyorlar. Biz ise onu yakın görüyoruz. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. Dağlar da etrafa saçılmış renkli yünlere benzer. O gün hiçbir candan dost dostunun halini sormaz. Onlar birbirlerine gösterilirler. Fakat o gün herkesin kendine yetecek derdi vardır. Nefsinin hevasına uyan mücrim kimse o günün azabından kurtulmak için ister ki fidye olarak oğullarını, eşini, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm akrabalarını ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de kendisini kurtarsın. Ama hayır, bu mümkün değildir. Şüphesiz ki o, cehennem, alev saçan halis bir ateştir. O, derileri kavurup soyar. O, Resulümüze ve ayetlerimize arkasını dönüp, imandan yüz çeviren, mal ve servet toplayıp yığan kimseyi kendine çağırır. Gerçekten insan, pek hırslı ve aceleci yaratılmıştır. Kendisine fakirlik ve hastalık gibi bir şer dokunduğunda, hemen sızlanıp feryat eder. Kendisine bir hayır dokunduğundaysa, cimrilik edip insanları ondan mahrum eder. Ancak musalliğin olanlar, Allah'ın Resulünü ve getirdiği dini kabul edip destekleyenler başka. Onlar, Salatlarında, namaz ve ibadetlerinde daimidirler. Onların mallarında belli bir hak vardır. İstiyene de, isteyemediği için mahrum kalmışa da. Onlar ki, her şeyin hesabının sorulacağı, din gününün vuku bulacağına iman ederler ve onu tasdik ederler. Yine onlar, Rablerinin azabından haşyet duyarak, tir tir titrerler. Çünkü onlar bilirler ki Rablerinin azabına karşı emin olunamaz. Onlar ki iffetlerini korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri müstesna. Bunlarla münasebetlerinden dolayı da elbette onlar kınanacak değillerdir. Fakat kim bundan ötesini ararsa işte onlar gerçekten haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve öncelikle Allah ile olan, sonra da başkalarıyla yaptıkları ahitlerine sadakat gösterirler. Onlar ki şahitliklerini dosdoğru yaparlar. Onlar ki salatlarını, namaz ve ibadetlerini muhafaza ederler. İşte onlar... Cennetlerde ikrama nail olanlardır. Resulüm, o kafirlere ne oluyor ki o gün gruplar halinde sağından ve solundan sana doğru koşuyorlar? Onlardan her biri naim cennetine konulacağını mı umuyor? Hayır, hiç bunu ummasınlar. Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden, bir damla sudan yarattık. Fakat ibret almadılar ve iman etmediler. Şu halde işin gerçeği öyle umdukları gibi değil. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine onlardan daha hayırlılarını getirmeye bizim gücümüz yeter ve kimse bizim önümüze geçemez takdirimize mani olamaz. Resulüm, sen bırak onları. Kendilerine vaat edilen hesap gününe kavuşuncaya kadar batıla dalsınlar ve boş şeylerle oynaya dursunlar. O gün onlar korku ve dehşet içinde kabirlerinden süratle çıkarlar. Onlar bir kurtuluş umarlar. Bu sebeple sanki dikili taşlara koşuyor gibidirler. O gün onların gözleri, Rabbinin azameti karşısında öne düşmüş, kendilerini de zillet kaplamıştır. İşte bu, onlara vaat edilen kıyamet günüdür. Nuh Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 28 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden, Allah'ın adıyla Allah adına. Şüphesiz ki biz Nuh'u kavmine, kendilerine elen verici, iç yakan bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye, Resul olarak gönderdik. Nuh onlara dedi ki, Ey kavmim, şüphesiz ben, sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a abd olun, ona karşı takva sahibi olun, kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve bana itaat edin. Ki Allah, günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizin ecelinizi belli bir vakte kadar ertelesin. Muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği vakit geldiği zaman artık O, ertelenmez. Ne olurdu bunu anlayıp idrak edebilseydiniz. Asırlar süren tebliğin ardından Nuh dedi ki: "Rabbim, doğrusu ben kalmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim onların sadece imandan kaçışlarını arttırdı. Kuşkusuz ben onları mağfiret etmen için kendilerini ne zaman imana davet ettiysem, parmaklarıyla kulaklarını tıkadılar, küfür elbiselerine büründüler ve küfürlerinde ısrar edip, kibirlendikçe kibirlendiler. Sonra ben kendilerine açıkça, haykırarak davette bulundum. Sonra onlarla hem açıktan açığa, hem de gizliden gizliye konuştum. Onlara dedim ki, Rabbinizden mağfiret dileyin, çünkü O gaffardır. Tekrar tekrar işlenen günahları mağfiret edendir. Mağfiret dileyin ki gökten üzerinize bol bol yağmur göndersin, sizi mallarla ve oğullarla desteklesin, sizin için yeryüzünde bahçeler var etsin, sizin için ırmaklar meydana getirsin. Size ne oluyor ki Allah'a vakarı, azamet, izzet ve büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? Oysa sizi türlü merhalelerden geçirerek O yarattı. Görmediniz mi Allah yedi kat göğü tabaka tabaka birbiriyle uyumlu olarak nasıl yaratmıştır? Onların içinde ayı bir nur kılmış, güneşi de ışık saçan bir kandil yapmıştır. Ve Allah sizi yerden bir bitki bitirir gibi bitirmiştir. Sonra sizi öldürüp yine oraya döndürecek ve sizi kıyamet günü bir çıkarışla oradan tekrar çıkaracaktır. Bir de Allah sizin için yeryüzünü genişçe yaymıştır. Ki onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz. Böğütlerinin fayda vermemesi üzerine Nuh dedi ki, Rabbim, doğrusu bunlar bana isyan ettiler de, malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını artıran kimselere tabi oldular. Ve bana büyük hilelerle tuzak kurdular. Ve dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele hele büyük putlardan veddi, Suvayı, Yeğusu, Yeğuku ve Nesri asla bırakmayın. Böylece onlar gerçekten birçoklarını dalalete düşürdüler. Rabbim, Sen de bu zalimlerin ancak dalaletlerini arttır. Onlar hataları, küfür ve isyanları yüzünden suda boğuldular, ardından da kabirde ateşe sokuldular ve kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. Nuh dedi ki, Rabbim, yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi sağ bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan, kullarını dalalete düşürürler, facirden, ahlaksızlıkta sınır tanımayandan ve kafirden başkasını da doğurtmazlar. Çocuklarını öyle yetiştirirler. Rabbim, beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları mağfiret et. Zalimlerin de ancak helakını arttır. Cin Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 28 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, İsimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. Resulüm, de ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri bana vahyolundu. Gerçekten biz hayret verici bir Kur'an dinledik. O Kur'an, onu dinleyen herkesi manevi olarak kemale erdirecek rüşte hidayet eder. Artık biz O'na iman ettik ve asla hiç kimseyi Rabbimize şirk koşmayacağız. Muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş ne de bir çocuk edinmiştir. Meğer bizim beyinsiz olanımız, iblis, Allah hakkında saçma sapan şeyler söylüyormuş. Halbuki biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini zannediyorduk. Gerçi insanlardan bazı adamlar cinlerden bazı adamlara sığınırlardı. Öyle ki onların azgınlıklarını artırırlardı. Gerçekten o cinler de sizin sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi Resul olarak seçip göndererek manen diriltmeyeceğini sanmışlardı. Doğrusu biz Gayb haberlerini dinlemek için göğü yokladık. Fakat onu kuvvetli bekçiler ve yakıcı ışıklarla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz bu nebiden önce o göğün bazı yerlerinde o haberleri dinlemek için otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse karşısında kendisini helak etmek üzere gözetleyen yakıcı bir ışık bulur. Gerçekten biz bilmiyoruz. Bunu engelleyerek, Rableri yeryüzünde onlar için bir şer mi diledi, yoksa onları manevi olarak kemale erdirecek rüşlerine erdirmeyi mi diledi? Şüphesiz ki bizim içimizde salih olanlar da vardır, bundan başka olanlar da. Bizler farklı farklı yollarda olan topluluklar olduk. Doğrusu biz, Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamayacağımızı, kaçarak da ondan kurtulamayacağımızı ve onu asla aciz bırakamayacağımızı iyice anladık. Bu nedenle, ne zaman ki biz o hidayet kaynağı olan Kur'an'ı işittik, hemen ona iman ettik. Kim onun Rabbine iman ederse, ne ecrinin eksileceğinden ne de Haksızlığa uğrayacağından korkar Elbette bizden Müslüman olanlar da vardır Kendine zulmedenler de vardır Fakat kim Allah'a teslim olursa işte onlar manevi olarak kemale erecekleri Rüşt yolunu arayanlardır Kendilerine zulmedenlere gelince Artık onlar cehenneme odun olmuşlardır Resulüm Şayet o ayetlerimizi inkar edenler, istikamet üzere Allah'ın rızasına varan yolda gitselerdi, biz onları bol bir su ile sular, onların rızıklarını bollaştırırdık. Ta ki onları o bolluk içinde imtihan edelim. Kim Rabbinin zikri olan Kur'an'dan yüz çevirirse, Rabbin onu gittikçe şiddeti artan bir azaba sokar. Muhakkak ki mescidler Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte başka hiçbir şeye ve hiç kimseye dua edip ona kulluk etmeyin. Allah'ın kulu olan Muhammed, ona dua etmek ve Kur'an okumak üzere kalkınca, cinler onu dinlemek için neredeyse üst üste birikip, onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı. Resulüm, de ki, ben ancak Rabbime dua ederim ve ona hiçbir şeyi ve hiç kimseyi şirk koşmam. De ki, şüphesiz ki ben, size ne bir zarar verme, ne de sizi rüştünüze eriştirip, kemale erdirme gücüne sahibim. De ki, doğrusu ben, ona isyan edersem, Allah'a karşı hiç kimse beni asla koruyamaz. Ondan başka sığınılacak bir kimse de asla bulamam. Benim yapabileceğim ancak Allah'tan ve O'nun vahiy olarak bana gönderdiklerinden bir tebliğdir. O halde kim Allah ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz O'na içinde ebedi kalacağı cehennem ateşi vardır.'' Resulüm, ne zaman ki onlar, kendilerine vaat edilen kıyamet azabını gördüklerinde, kimin yardımcısının daha zayıf ve sayıca daha az olduğunu bilip anlayacaklar. De ki, o size vaat edilen kıyamet azabı yakın mı, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi belirler, ben bilemem. O, gaybı bilendir fakat gaybını hiç kimseye bildirip açmaz ancak rasullerinden razı olduğu kimseler müstesna çünkü o bunun önünden ve ardından onlara indirilen vahyi ve onları korumaları için gözcüler sevk eder ki o rasuller Rab'lerinin vahiy olarak onlara gönderdiklerini tebliğ ettiklerini kesin olarak bilsinler Allah onlarda bulunan her hali kuşatmış ve onlara verdiği her şeyi bir bir sayıp kaydetmiştir. Muzemmil Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayettir. Rahman ve Rahim olan rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına! Ey vahyin örtüsüne bürünen Resul! Nebiliğin ve Resullüğün gereği olan vahyi almaya hazırlanmak için, birazı hariç geceleyin kalk. Gecenin yarısında yahut ondan biraz azalt ya da çoğalt ve Kur'an'ı tertil üzere anlayarak tane tane oku. Çünkü biz sana Sorumluluğu ağır bir söz ilka edip edeceğiz. Muhakkak ki o gece kalkışı, ayetleri tefekkür ederek anlama ve onunla dirilme açısından çok daha tesirli ve söz kavrayış bakımından daha sağlamdır. Zira gündüz vakti sana uzun uzadıya bir meşguliyet vardır. Geceleyin Rabbinin ismini zikret ve her şeyden sıyrılarak bütün varlığınla O'na yönel. O, doğunun da batının da, doğanın da ölenin de, görünenin de görünmeyenin de Rabbidir, O'ndan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız O'na güvenip teslim olarak O'nu vekil edin. Resulüm, sen o müşriklerin söylediklerine sabret ve onlardan Güzel bir hicretle, sana yakışır şekilde güzellikle ve vakarla ayrılıp hicret et. Nimet sahibi olup, refah içinde yüzen ve ayetlerimi yalanlayanlarıysa bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü kıyamet günü bizim yanımızda onlar için hazırlanmış prangalar, zorlu bir cehennem, boğazı tıkayıp duran bir yiyecek olan zakkum ve elem verici, iç yakan bir azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar müthiş bir sarsıntıyla sarsılır ve dağlar akıp giden bir kum yığını haline gelir. Ey insanlar! Şüphesiz ki biz, Firavun'a bir Rasul gönderdiğimiz gibi size de kıyamet günü Hakkınızda şahitlik edecek bir rasul gönderdik. Firavun o rasule isyan etti. Bunun üzerine biz de onu ağır ve kahredici bir yakalayışla yakaladık. Hal böyleyken size gönderilen rasulü siz de inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çeviren o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? Gökyüzü o günün dehşetiyle yarılıp bambaşka bir hal alır. Böylece Allah'ın vaadi gerçekleşmiş olur. Muhakkak ki bu Kur'an müminler için ancak bir zikir, öğüt ve hatırlatmadır. Artık kim dilerse Rabbine varan bir yol tutar. Resulüm, senin gecenin üçte ikisinden azında, bazen yarısında, Bazen de üçte birinde kalktığını, Kur'an'ı tertil üzere okuduğunu, Rabbini zikrettiğini ve seninle beraber olan bir topluluğun da böyle yaptığını muhakkak ki Rabbin biliyor. Allah gece ve gündüzü takdir edip düzenler. O, sizin bunu hesap edemeyeceğinizi, gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete dayanamayacağınızı bildiği için, sizin tövbe edip ona dönüşünüzü rahmetiyle kabul etti. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyup hayatınıza geçirin. Allah, içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın fazlından, lütuf ve ihsanından rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda savaşacağını bilmektedir. O halde, o Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyup hayatınıza geçirin. Namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışın, zekatı vererek nefsinizin cimriliğini temizleyin ve karşılığını sadece Allah'tan almak üzere malınızdan infak ederek Allah'a güzel bir borç verin. Allah'ın rızasını gözeterek hayır namına, kendiniz için her neyi ahirete gönderip huzura takdim ederseniz, Allah katında onu bulursunuz. Hem O, dünya malından daha hayırlı ve mükafatça çok daha büyüktür. Allah'tan mağfiret dileyin. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde,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 ve nübüvvetini gizleyen Resul. Nebiliğin ve Resullüğün gereği olarak kalk ve insanları uyar ve Rabbini tekbir et. Rabbinin büyüklük ve azametini anlat. Bir de takva elbiseni tertemiz tut. Temiz olmayan maddi manevi her şeyden de hicret et, uzak dur. Daha çoğunu bekleyerek insanlara iyilik yapma. Ve Rabbin için sana gelen her musibet ve belaya sabret. Suğur'a üfürüldüğü zaman var ya, işte o gün pek çetin bir gündür. Kafirler için o gün hiç de kolay değildir. Resulüm, tek olarak yarattığım o kimseyi sen bana bırak, ki ben ona Genişleyen bir mal Gözü önünde duran oğullar verdim Ve dünya nimetlerini Onun önüne serdikçe serdim Sonra o hırsla Bu nimetleri daha da arttırmamı arzu eder Hayır Bunu asla ummasın Çünkü o Bizim ayetlerimize karşı Olabildiğince inkarcı ve inatçıdır Bu nedenle ben onu yakında sert bir yokuşa sardıracağım. Asla rahat edemeyeceği meşakkatli bir azaba uğratacağım. Zira o vahyimiz hakkında tefekkür etti, enine boyuna düşündü ve ölçtü biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Sonra kahrolası tekrar ne biçim ölçtü biçti. Sonra Nazar etti. Eğer iman ederse insanların ona ne diyeceğine baktı. Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı. Sonra vahyimizden yüz çevirip kibirlenerek arkasını döndü. Ve dedi ki, bu Kur'an ancak öteden beri süre gelen bir sihirden başka bir şey değildir. Bu ancak bir beşer sözüdür. Ben onu Sekar'a, alevli cehennem ateşine yaslayacağım. Sekar'ın ne olduğunu biliyor musun? O, azap etmeyi bırakmaz ve azap etmekten vazgeçmez. O, beşere, nefsinin arzusunu ilah edinenlere susamıştır. Onun üzerinde on dokuz muhafız melek vardır. Biz, cehennem ateşinin muhafızlarını... Ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını kafirler için bir imtihan vesilesi yaptık ki, kendilerine kitap verilenler, daha önce onlara indirdiğimiz kitapta olan bu bilgiye kesin olarak ikna olsunlar, iman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlarla kafirler de, Allah bu misalle neyi anlatmayı murad etti desinler. İşte böyle. Allah dilediğini, küfründe inat edeni dalalette bırakır, dilediğini, hidayeti isteyeni de hidayete erdirir. Rabbinin ordularını ondan başkası bilmez. Bu, insanlık için ancak bir hatırlatma ve uyarıdır. Hayır. Aya, dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki o, Sekar, sizden hayırda ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen insanları uyarmak için en büyük ikazlardan biridir. Her nefis dünyada kazandığının ahirette rehinidir. Ancak sağın arkadaşları olan cennetlikler başka. Onlar, cennetlerdedir ve mücrimlere sizi sekara sokan şey nedir diye sorarlar. Onlar da cevap vererek şöyle derler. Biz Allah'ın Resulünü ve getirdiği dini kabul edip destekleyenlerden değildik. Biz yoksulu da doyurmuyorduk. Ve batıla dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Biz din Hesap gününü de yalan sayıyorduk. Ta ki bize yakın ölüm gelinceye kadar. Artık o gün şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Hal böyleyken onlara ne oluyor da aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi insanlık için ancak bir zikir, öğüt ve hatırlatma olan bu Kur'an'dan yüz çevirip kaçıyorlar. Üstelik onlardan her biri yaptıklarına rağmen kendisine açılmış sayfeler vahiy verilmesini ister. Hayır, bilakis onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, onların zannettikleri gibi değil. Muhakkak ki bu, Kur'an, insanlık için ancak bir zikir, öğüt ve hatırlatmadır. Dileyen onu tezekkür eder, Allah'a abd olmak için yaratıldığını hatırlar ve onunla küfürden, şirkten temizlenir. Bununla beraber Allah dilemedikçe ve onlar da Allah'ın kendileri için dilediğini istemedikçe öğüt alamazlar. O, Allah, takva ehlidir. Kuluna karşı Rab'lik sorumluluğunu yerine getirendir ve mağfiret sahibidir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 Hayır. Hakikat sizin zannettiğiniz gibi değil. Kıyamet gününe yemin ederim. Yine hayır. Kendini kınıyan nefs-i levvameye yemin ederim ki öldükten sonra tekrar diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan ölüp bir kemik yığını olduktan sonra bizim kendisinin kemiklerini asla bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Bilakis biz onun parmak uçlarını dahi düzenleyerek yeniden yaratmaya kadiriz. Fakat insan, işlediği günahların hesabını vermemek için karşılaşacağı, önündeki kıyamet gününü yalanlamak ister. Bu yüzden alay ederek, o kıyamet günü ne zaman diye sorar. Fakat göz şimşek çakar gibi kamaştığı zaman, ay karardığı ve güneşle ay bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan kaçacak yer neresi der. Hayır, o günün dehşetinden sığınacak bir yer yoktur. O gün varılıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve Allah'ın yap dediği fakat onun yapmayıp geri bıraktığı şeyler tek tek haber verilir. Hatta mazeretlerini ortaya atsa da o gün insan kendi nefsinin aleyhine şahitlik yaptığını görür. Resulüm, o sana inen vahyi ezberlemek için acele ederek, Dilini onunla hareket ettirip kımıldatma. Muhakkak ki onu senin kalbine yerleştirerek toplamak ve onu hem sana okumak hem de okutmak bize aittir. O halde biz onu sana okuduğumuz zaman sen onun okunuşuna tabi ol. Sonra onu şüphesiz sana açıklamak da bize aittir. Ey insanlar, ne var ki siz, nimetlerini hemen göreceğiniz dünya hayatını seviyorsunuz. Ahireti ise göz ardı edip geriye bırakıyorsunuz. O gün bir takım yüzler cennetle müjdelendikleri için nurdan ışıl ışıl parıldar. Muhabbetle Rablerine nazar eder ve bakarlar. O gün bir takım yüzler de vardır ki, dünyanın geçiciliğine aldandıkları için ümitsizce kararmış ve asıktır. Çünkü onlar, bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını iyice anlarlar. Hayır, can köprücük kemiklerine gelerek boğaza dayandığında ve kimdir bu hastaya okuyarak onu tedavi edecek dendiğinde ve Ölmek üzere olanın da şüphesiz bunun son ayrılış olduğunu bildiğinde Artık onun bacakları birbirine dolanır İşte o gün sevk kolunacak tek yer Rabbinin huzurudur Çünkü o ayetlerimizi ve Resulümüzü ne tasdik etti ne de destekledi Aksine yalanladı ve yüz çevirdi Sonra da böbürlenip çalım satarak ailesine ve aşiretine gitti. Layıktır bu azap sana layık. Sonra tekrar tekrar layıktır bu azap sana layık. İnsan yaptıklarının hesabını vermeyeceğini ve başıboş bırakılacağını mı zannediyor? O bir zamanlar sadece dökülen bir meniden bir nutfe, bir damla su değil miydi? Sonra o, bir kan pıhtısı oldu. Derken Allah onu yarattı ve ona suret verip bir düzene koydu. Böylece ondan erkek ve dişi olmak üzere çiftler var etti. Şimdi söyleyin bakalım, bütün bunları yapan,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 bu süre zarfında anılmaya değer bir varlık bile değildi. Muhakkak ki daha sonra biz, insanı imtihan edelim diye onu karışık bir nutfeden, dökülen bir damla sudan yarattık ve onu imtihana elverişli olması için akıl ve gönül sahibi olarak hem zahiren hem de manen işitir ve görür kıldık. Şüphesiz ki biz ona, Hidayet yolunu da gösterdik. O artık ona ikram ettiğimiz maddi ve manevi tüm nimetlerimize ister şükreder, mümin olur, ister inkar eder, kafir olur. Fakat biz inkarı tercih eden kafirler için kıyamet günü zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. O gün ebrar olanlar, iyi amel işleyen ve insanları buna sevk edenler ise içerisine saf aşk olan kafur karıştırılmış bir kadehten cennet şarabı içerler. Bu kafur, Naim Cennetinde bulunan bir pınardır ki Allah'a gerçek manada abd olup mukarrebun olanlar ondan saf olarak içerler ve onu diledikleri kişilere ikram edip onlara akıttıkça akıtırlar. Çünkü onlar dünyadayken mallarını ve canlarını Allah yolunda kurban edip adaklarını yerine getirirlerdi ve şerrinin şiddeti her gönüle yayılmış bir gün olan kıyamet gününden korkarlardı. Yine onlar Allah'ı sevdikleri ve rızasını kazanmak istedikleri için o mallarını sevmelerine rağmen mallarını ve yemeklerini yoksullara, Yetimlere ve esirlere yedirirlerdi. Doyurdukları kimselere ise şöyle derlerdi. Biz sizi ancak Allah'ın vechini, rızası ve cemalini kazanmak için doyuruyoruz. Ayrıca biz sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Çünkü biz yüzleri asıp kaşları çatan ve çok zor geçen bir gün olan kıyamet gününde Rabbimizden korkarız. Bu yüzden Allah da onları o günün şerrinden korudu ve o gün onların yüzlerine bir parlaklık ve gönüllerine bir sevinç verdi. Dünyadaki imtihanlara sabretmelerine karşılık ise onların mükafatı, girecekleri cennet ve orada giyecekleri ipektir. Onlar orada, tahtlar üzerine yaslanıp kurulurlar. Orada ne yakıcı bir güneş sıcağı ne de dondurucu bir zemheri soğuğu görürler. Cennet ağaçlarının gölgeleri onların üzerlerine düşmüş, meyveleri de kolayca kopartabilmeleri için aşağıya sarkıtılmıştır. Çevrelerinde de gümüş kaplar ve şeffaf kadehler dolaştırılır. Gümüşten öyle şeffaf kaplar ki cennet ehli onun içindekini ve miktarını istedikleri herhangi bir ölçüye göre kendileri belirlemişlerdir. Ayrıca orada onlara içerisine zencefil karıştırılmış cennet şarabı dolu bir kadehten içirilir. Bu zencefil orada bir pınardan çıkar ki onun adına selsebil denir. Ve etraflarında Onlara hizmet etmek için ölümsüz gençler dolaşır. Sen onları gördüğün zaman kendilerini etrafa saçılmış birer inci sanırsın. Ne yana bakarsan bak, tarifi mümkün olmayan bir nimet ve büyük bir saltanat görürsün. Üzerlerinde yeşil ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler vardır. Gümüş bilezikler takılmışlardır. Ve Rableri onlara tarifi imkansız, tertemiz ve özel bir şarap içirir. Ve onlara şöyle denir. Bu nimetler sizin için bir mükafattır. Dünyadaki çaba ve gayretleriniz burada teşekküre layık görülmüştür. Resulüm, muhakkak ki Kur'an'ı biz sana takdirimize uygun bir indirmeyle safha safha indirdik. O halde sen Rabbinin hükmüne sabret ve onlardan hiçbir günahkar veya kafire itaat etme. Sen sabah akşam Rabbinin ismini zikret. Gecenin bir bölümünde de ona secde et ve gecenin uzunca bir bölümünde onu tesbih et. Gerçek şu ki bu kafirler Acele olan dünyayı ve nimetlerini seviyorlar da, önlerindeki ağır bir gün olan kıyameti ihmal ediyorlar. Onları biz yarattık ve bütün eklemlerini birbirine sıkıca bağladık. Dilediğimiz zaman da o insanları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. Muhakkak ki bu, Kur'an, bir zikirdir. İnsanlara bir öğüt, ve hatırlatmadır. Artık kim dilerse Rabbine varan bir yol tutar. Bununla beraber Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz ve Allah sizin için sadece hayrı diler. Çünkü Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen her işinde hikmet ve hayır olandır. O dilediğini Allah'ın rahmetiyle hem kendine hem de başkalarına merhamet edenleri rahmetinin içine alır. Zalimlere gelince Allah onlar için kıyamet günü elem verici, iç yakan bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi Mekke'de nazil olmuştur, elli ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, İsimlerinde ve fiillerinde Her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına Andolsun Birbiri ardınca gönderilen Rasullere Hidayetle esip Küfrü savuranlara Allah'ın vahyini Yaydıkça yayanlara Hakkı batıldan Ayırdıkça ayıranlara Kıyamet günü insanların özür mazeretini ortadan kaldırmak ya da uyarı olmak üzere Allah'ın zikri olan ayetlerini gönüllere ilka edenlere and olsun ki, size vaat edilen kıyamet saati mutlaka vuku bulacaktır. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök parça parça yarıldığı zaman, dağlar paramparça edilip savrulduğu zaman, Resullere, ümmetlerine şahitlik etmek üzere vakit belirlendiği zaman kıyamet gerçekleşir. Peki bu şahitlik hangi güne ertelenmiştir? İnsanlar arasındaki ayrım ve hüküm gününe. Resulüm, ayrım gününün ne olduğunu biliyor musun? O gün Allah'ın ayetlerini ve Resulünü yalanlayanların vay haline. Biz bu müşrikler gibi ayetlerimizi ve Resulümüzü yalanlayan önceki kavimleri helak etmedik mi? Sonra yaptıklarıyla onlara tabi olup ardından gelenleri de onların peşine takarız. İşte biz mücrimlere, nefsinin hevasına uyan suçlulara böyle yaparız. O gün Allah'ın ayetlerini ve Resulünü yalanlayanların Vay haline. Ey insanlar! Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? Sonra onu belli bir süreye kadar anne rahmi gibi sağlam bir yere yerleştirdik ve bunu biz takdir ettik. Biz ne güzel takdir ediciyiz. O gün Allah'ın ayetlerini ve resulünü yalanlayanların vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere bir toplanma yeri kılmadık mı? Orada sabit yüce dağlar meydana getirmedik mi? Ve orada size tatlı bir su içirmedik mi? O gün Allah'ın ayetlerini ve Resulünü yalanlayanların vay haline. Ahireti yalanlayanlara o gün şöyle denilir. Dünyadayken, yalanlamakta olduğunuz cehennem ateşine hadi şimdi varın. Üç kola ayrılmış gölgeye, cehennemdeki o üç yerden birine varın ki, o sizi ne gölgelendirir ne de alevden korur. Muhakkak ki o, ateş, saray gibi çok büyük kıvılcımlar saçar. Sanki o kıvılcımlar, sapsarı deve sürüleri gibidir. O gün Allah'ın ayetlerini ve Resulünü yalanlayanların vay haline. Bu Allah'ın ayetlerini ve Resulünü yalanlayanların konuşamayacakları gündür. O gün onlara izin de verilmez ki özür beyan etsinler. O gün Allah'ın ayetlerini ve Resulünü yalanlayanların vay haline. Onlara şöyle denir. Bu, insanlar arasındaki ayrım ve hüküm günüdür. Bugün, sizi ve sizden öncekileri bir araya topladık. Eğer bu azaptan kurtulmak için bir hileniz varsa, hadi hilenizi uygulayın. O gün, Allah'ın ayetlerini ve Rasulünü yalanlayanların vay haline. Fakat o gün takva sahipleri, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar, gölgeliklerde ve pınar başlarındadırlar. Canlarının çektiği meyveler ve nimetler arasındadırlar. Onlara, dünyada yapmakta olduğunuz salih ve güzel amellere karşılık bugün afiyetle yiyin için denilir. İşte biz muhsinleri, güzellik yapıp güzel olanları böyle mükafatlandırırız. O gün Allah'ın ayetlerini ve Resulünü yalanlayanların vay haline. Ey Allah'ın ayetlerini ve Resulünü yalanlayanlar! Siz de dünyada az bir müddet yiyin ve yararlanın. Çünkü sizler nefsinin hevasına uyan mücrim ve suçlu kimselersiniz. O gün Allah'ın ayetlerini ve Rasulünü yalanlayanların vay haline. Bir de onlara rükû edin, Allah'ın hükmü karşısında eğilin ve kibirlenmeyin dendiği zaman rükû etmezler. O gün Allah'ın ayetlerini ve Rasulünü yalanlayanların vay haline. Onlar artık bu Kur'an'dan sonra, Hangi söze iman edecekler?